Haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şarral umuri muhtesatuhâ ve kulla muhtesatin bid'a ve kulla bid'atin dalâle ve kulla dalâletin fin nâr ve ba'du Muhterem kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzrünüz olsun. <gülüyor> kardeşlerim, imanın şubelerinin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şu zamana kadar e, ki aldığımız derslerin bu 63. <gülüyor> şubesi ki aldığımız bütün dersler imanın bir parçası. Çünkü Allah Resulü Selam iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah en ednası en aşağısı da insanlara yoldan eziyet veren bir şeyi gidermektir buyuruyor Allah Resulü Selam. Hayata imandan bir şubedir. Demek ki iman şube şube kardeşlerim ve imamlarımız bunları toplamışlar ve yetmiş küsur şuben içerisinde imandan olan amelleri bir araya getirmişler. Ve imanın 73. şubesi iâdetul marit yani hastayı ziyaret etmektir. Demek ki hasta ziyareti Müslüman bir kardeşini ziyaret etmek, hasta olan bir Müslüman kardeşini ziyaret etmek nedir? İmandandır. İmanın bir gereğidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bukhari'de gelen bu Musa Eleş'ari'ye radıyallahu anh'unun rivayet ettiği hadiste diyor ki Açı doyurun. Hastayı ziyaret edin ve esiri de serbest bırakın diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Daha önce işlemiş olduğumuz bir hadiste Yine Allah Resulü Vesselam Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkının 5 olduğunu bildirmiş ve bunlardan bir tanesi de Müslüman kardeşi hastalandığı zaman onu ziyaret etmek olduğunu söylemiş. Bu da nedir? Bir Müslüman'ın bir Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi. Yine Tevben Radıyallahu Anh'udan gelen cibette Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam diyor ki Bir Müslüman, Müslüman bir kardeşini hasta olan Müslüman bir kardeşini ziyaret ettiği zaman ta ki diyor o ziyaretten dönene kadar o kimse cennet bahçelerinden bir bahçededir buyurur. Aleyhissalatu vesselam. Bir hadis var kardeşlerim. Hakikaten yüce bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan geliyor. Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki kıyamet gününde Allah Azze ve Celle buyurur ki ey Adem oğlu ben hastalandım da beni ziyarete gelmedin. O der ki ya Rabbi seni nasıl hasta ziyaretinde bulundurum sen ki alemlerin Rabbisin dediğinde der ki sen bilmedin mi falanca kulum hasta oldu da sen onu ziyarete gitmedin. Eğer onu ziyarete gitmiş olsaydın, muhakkak ki onun yanında beni bulacaktın. Ve yine der ki, ey Ademoğlu, ben senden beni doyurmanı istedim, istedim ama sen beni doyurmadın. Ademoğlu der ki, ya Rabbi ben seni nasıl doyurayım? Sen ki alemlerin Rabbisin. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle buyurur ki, falanca kulum geldi senden karnını doyurmanı istedi yemek istedi ama sen onu doyurmadın. Eğer onu doyurmuş olsaydın muhakkak şu anda benim katımda bulacaktın. Ve yine buyurur ki Allah Azze ve Celle ey Ademoğlu ben senden su istedim, beni sulamanı istedim ama sen bana su vermedin. Ademoğlu der ki ya Rabbi ben sana nasıl su vereyim sen ki alemlerin rabbisin, Bunun üzerine Allah Azze ve Celle der ki falanca kulum senden geldi ve senden su istedi ama sen ona su vermedi. Eğer ona su vermiş olsaydın muhakkak ki onu bugün benim katımda bulurdun buyuracaktır. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde. O yüzden kardeşlerim hakikaten hasta ziyareti bir Müslümanın hakikaten Müslümanlara ihtiyaç duyduğu, moralmen ihtiyaç duyduğu bir mevkidir, bir yerdir. O yüzden birisini hasta olduğu zaman, ziyaret ettiği zaman onun hakikaten moralmen düzeldiğini, ona dua ettiğiniz zaman ne kadar da sevindiğini görürsünüz. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki bir hakkıdır ki Allah Azze ve Celle'de bu hadisi olduğu gibi eğer onu ziyaret etmiş olsaydın muhakkak onun yanında Beni bulurdum buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu da bunun ne kadar önemli bir amel olduğunu gösteriyor kardeşlerim. Bu da hakikaten İslam'ın güzelliklerinden bir tanesidir kardeşlerim. İslam, İslam'ın bir Müslümana verdiği değeri gösteren en yüce hadislerden bir tanesi. Ki ne sağlıkta ne de hastalıkta nedir kardeşini terk etmek diye bir şey yoktur kardeşlerim. Ve yine e, İbn-i Abbas radiyallahu anhümadan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sahabenin yanına onu hasta olan bir sahabenin yanına ziyaret etmek için girdi diyor. Ve girdiği zaman da şöyle derdi. La be'se tahurun inşallah. Yani herhangi bir sakıncası yoktur. İnşallah tahurdur, temizdir. İnşallah inşallah iyi olursun diye ne yapardı? O hastaya dua ederdir. Bu aynı zamanda sünnettir kardeşlerim. Bir hasta ziyaretinde söylenecek sözlerden bir tanesi de La be'se tahurun inşaAllah. Yani tam Türkçesi ne olabilir? Allah şifa versin veya geçmiş olsun. Ama Allah Resulü Selam'ın lafızları bu şekilde kardeşlerim. O yüzden bir Müslümanın kardeşlerim özellikle bu tür lafızları Ezberlemesi hoştur kardeşler. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ağzından dilinden çıkan sözlerdir bunlar. Yani vahidir. Bir Müslümanın da bunları gücü yettiği kadar ezberleyip hasta ziyaretinde ne yapması, kullanması güzeldir kardeşler. Yapı yapabilen için efendim. Tekrar. Tekrarlar efendim. La besen. Be'se. Sahur'u inşallah inşallah bu kadar basit kaç kelime yani bazen insan bunu ezberlemek istediğinde elini ufak bir kağıt yazar artık kendi durumuna göre kaç günde ezberleyebilirse aslında 3-5 kelimeden ibarettir ama inşallah Allah Azze ve Celle'yi razı eden sözlerdir kardeşlerim İnşallah Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh rivayette diyor ki ben Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın hastalığında onu ziyarete geldim diyor ...ona dokundum... ...bu şiddetli bir şekilde ağrı çekiyordu diyor. Ve dedim ki... ...ey Allah'ın Resulü... ...hakikaten sen bu hastalığın sebebiyle... ...çok büyük acılar çekiyorsun. Ve senin için diyor... ...iki tane ecir vardır. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam... ...evet, bir Müslüman... ...bir Müslümanın başına... ...bir musibet, bir eda... ...bir eziyet gelir de... ...sabrederse, bir eziyet gelirse... Muhakkak ki onun diyor günahları tıpkı ağacın yapraklarının döküldüğü gibi günahları da dökülür. Diyor. Kardeşlerim hakikaten bu nedir? Hasta olan bir kimse belki de kendisi için bir azap, bir musibet olarak görebilir. Çünkü hastalık nedir? İnsanı iştahtan, her türlü lezzetten alıkoyar. Ama bir Müslümanın başına gelen hastalık nedir? Onun için günahlarına bir kefarettir. Hani Allah Resulü Aleyhisselam Müslümanın başına gelen her türlü eziyet günahları için bir kefarettir. Hatta diyor ayağına bir diken bile batsa nedir? Allah Azze ve Celle onunla günahları ne yapar? Kefaret kılar, onunla günahlarını temizler diyor Allah Resulü Aleyhisselam. O yüzden başına gelen bir eza tıpkı ağacın yapraktan döküldüğü gibi o kimseden de günahın dökülmesine vesile olur kardeşlerim. O yüzden bir Müslüman başına bir bela, bir musibet geldiğinde üzerine düşen nedir? Sabretmekte. Ve inna lillahi ve inna ileyhi raci. Biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz. Ondan geldik ve yine ona döneceğiz diyerek ne yapması? Sabretmesi gerekir. Ve şunu bir çok iyi bilmesi gerekir ki başına gelen her türlü musibet, hastalık nedir? Onun için günahlarının dökülme vesilesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize afiyet versin kardeşlerim. Amin. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizden birisi hastalandığı zaman buna eliyle dokunur sonra da şöyle derdi اَذْهِ بِالْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ Ey insanların Rabbi ondan bu zararı gider. وَشْفِئَنْ تَشَّافِ Ona şifa ver. O'na şifa ver. Çünkü şafi olan, şifa veren sensin ya Rabbi La şifa'a illa şifa'uk Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Şifa'un La yugadiru sakaman Ona öyle bir şifa ver ki ondan sonra ona bir hastalık gelmesin diye de ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duada bulunmuştur. Bugün kardeşlerim bizlerin, bizden biri kendimiz veya çoluğumuz çocuğumuz hastalandığı zaman maalesef bu tür şeyleri hep ne yaparız terk ederiz. Evet vesinelere sarılınır ama Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yaptığı bu tür duaları da ne yapmamız? Atlamamız gerek atlamamamız gerekir kardeşlerim. Bu Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın uyguladığı bir tıptır. Tıpkı bir hacamat tıbbı gibi, hacamat gibi. Ki hacamat biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam miraca çıktığında melekler tarafından hacamatın tavsiye edildiği bir tedavidir hacamat. Aynı zamanda Cebrail her inişinde hacamatı tavsiye ederdi. Diyor. Allah Resulü aleyhissalatu yine bir Müslüman gelir bir tarafım ağrır dediğinde ona git hacamat ol. Bir tarafı gelir bir tarafım ağrıyor dediğinde ona git hemen ne yapardı? Hacamatı emrederdi. Bu tür dualar da inşallah samimi bir şekilde yapıldığı zaman... Hastalara şifa veren dualardır kardeşlerim. Bunların da ne yapılması? Güzelce bilinmesi gerekir ki bu nedir? Tıbbi, nebevidir aynı zamanda. Bunların güzelce bilinmesi ve okunması gerekir kardeşlerim. Yine Allah Resulü Ayşe anamızdan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hasta için şöyle dua ederdi. Bismillah turbetu ardina birikati ba'dina. Allah Resulü Aleyhisselam hastaya tüknüğünden alır, toprağa sürerdi. Bu hasta ne yapardı? Ağrıyan yerine dokundurur ve bu şekilde dua ederdi. Yüşfe sakimuna biizni Rabbine ve bu şekilde e, hastamıza, Rabbimizin izniyle hastamıza şifa verilir derdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kendi ehlinden bir tanesi, bir hastalandığı zaman onlara felak ve nas surelerini okudu. Ee, yine kendisi hastalandığı zaman, vefat ettiği hastalığında yine kendisini okumaya başlamış ve buna gücü etmediğinde Ayşe onu okumuş ve ellerini üfürmüş ve kendi Allah Resulü'nün elleriyle onun vücudunu dokunduğu yere ne yapmıştır? Mes dokundurmuştur ki bu da onun Allah Resulü Aleyhisselam'ın elinin bereketi sebebiyleydi diyor. Yani onun bereketini umduğundan dolayı da diyor. Şimdi üfürmek deyince kardeşlerim hadiste nefete kelimesi geliyor. nefese üfürmek manasına geldiği gibi hafif tükmükle beraber e, pı pı şeklinde e, yapmak manasına geliyor kardeşlerim. Yani bu ne demek? Gulaudu bir Rabbil Felak ve Gulaudu bir Rabbin Nas suresini okuyup ele tükürmek hafifçe, böyle çok abartılı değil, çok hafif bir şeyle ondan sonra ne yapmak? Vücudunu e, sıvazlamaktır. Allah Resulü selam ailesinden biri hastalandığı zaman böyle yapılmış. Aynı zamanda kendisi hastalandığında da ne yapmıştır? Aynı fiili uygulamıştır kardeşlerim. Bu da, İnşallah kendimiz hastalandığımızda veya bir çoluğumuz çocuğumuz hastalandığında yapılması gereken şeylerden bir tanesi <gülüyor> budur kardeşlerim. <gülüyor> Felakmanat surelerini okuyup ele hafifçe tükürüp ne yapmak? Onu sıvazlamaktır. Allah inşallah o şekilde şifa verir. Evet. bu Said el-Hudri radıyallahu anhudan gelen rivayette Cibril aleyhisselam diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselama geldi ve dedi ki ey Muhammed hastan oldum. O da evet dediğinde onu şu duayla rükke yaptı kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Sana eza veren her türlü şeyden dolayı sana rükke yapıyorum. Min şerri kulli nefsin, her nefsin şercinden ev aynin hasedin veya hasetle bakan gözden. Allahu yeşfik, Allah sana şifa versin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle seni Rukye yapıyorum demiştir. Kardeşlerim Rukye denildiği zaman İslam'da olan bir şey ve bu hadiste geldiği gibi Cibril Aleyhisselam'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a öğrettiği ve onun da sahabesini öğrettiği okuyarak tedavi şeklidir kardeşlerim. Kur'an ve sünnetten gelen dualarla hastayı ne yapmaktır? Okuma şeklinde Rukye denir ki İslam'da olan bir şeydir kardeşlerim. Allah Resulü selam ruki yapmış ve kendisine de rukiye yapılmıştır kardeşler Mesela biraz önce Felahmana surelerinde olduğu gibi, yine ayeten kürsi, yine amener rasulü de olduğu gibi nedir? Bunlar okuyarak tedavi şeklidir ki bu dinimizde caiz olan ve inşallah tesirde olan dua şeklidir ki buna İslam'da rukiye denir kardeşlerim. Evet. Yine Bera ibn-i radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü selam bize yedi şeyi emretti. Yedi şeyi de yasakladı rivayetinde bizlere hasta ziyaretini emretti demiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan gelen rivayette. Evet kardeşlerim bizler Müslüman bir kardeşimizi ziyaret ettiğimizde ona sabrı tavsiye ederiz. Günahkar bir kimseyi ziyaret ettiğimizde de ona takvayı Allah'tan korkmasını ve Allah'a tövbe etmesini tavsiyesinde bulunuruz kardeşlerim. Evet rivayetlerde geldiği üzere kardeşlerim hasta ziyareti hakikaten Müslümanların birbirleri arasındaki sosyal ilişkide önemli bir şeydir ki ziyarettir ki insan sadece sağlığında lazım değildir biraz sonra da gelecek hem sağlığında hem hastalığında hem de ölümünde nedir? Müslüman'ın üzerindeki haklardan bir tanesidir ki onu Müslüman'ın yerine getirilmesi gerekir ki bugün başkası hasta olur yarın sen hasta olursun bugün başkası ölür yarın sen ölürsün biz ölüyük hayattayken de ölüyken de, ölmüşken de nedir? Müslüman kardeşimize ihtiyacımız vardır kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Allah Azze ve Celle bu konuya ehemmiyet gösteren Müslümanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Amin. Evet. imanın 64. şubesi kardeşlerim. Kıble ehli öldüğü zaman onlara cenaze namazı kılmak. Bu da imandandır kardeşlerim. Allah Azze Celle, Tevbe Suresi 84. ayeti kerimesinde diyor ki وَلَا تُسَلِّ ala أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ O münafık olarak övdüğü kesin belli olan kimselerin sakın namazını kılma ve onların kabri başında da durma buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ayet Tevbe suresi 84. Tevbe Kuran'dan. Evet. Evet. Tevbe suresi 84. Sakın münafık olarak ölmüş, öldüğü belli olan kimselerin cenaze namazını kılma ve onun kabri başında da durma. Ayetten anlaşıldığı kadarıyla evet. kardeşlerim, münafık kesin münafık olduğu belli olan bir kimsenin ne cenaze namazı kılınır ne de kabri başında durulur. Mefhumu muhalifi, demek ki Müslüman öldüğü zaman cenaze namazını kılacaksın ve onun da kabri başında durup ona duracaksın dua edeceksin. Mefhum. Mefhumu, evet. Münafık olarak, kesin münafık olarak İnşallah. öldüğü belli olan. Artık bilemiyorum. Allah hayır versin. Bileceksin ki. Benimle. Evet, çünkü Müslümanlar üzerine, Müslümanların cenaze namazı kılması o Müslüman için şefaat etmeleridir ve onların kabri başında durmak da o Müslümanın cenaze ölüsü için bir ikramdır ki bu ne bir kafir için ne de ...bir münafık için söz konusu değildir. Dedim ya... ...Müslüman sağken de... ...ölüyken de nedir? Müslüman kardeşine her zaman ihtiyacı vardır. Onların haklarından bir tanesi de... ...öldüğü zaman cenaze namazını kılıp... ...onu güzelce... ...Müslüman adetine... ...Müslümana yakışır bir şekilde... ...güzelce guslettirip... ...yıkayıp kefenleyip... ...güzelce defnetmek vardır... ...dinimizdendir kardeşlerim. Evet... O yüzden dinimiz bir Müslüman öldüğü zaman ta defnedilene kadar cenaze namazının kılınıp defnedilene kadar ona tabi olmayı dinden kılınmış. Kabri başına vardığı zaman, defnedildiği zaman da tesebbüt etmesi için çünkü kardeşimize dua edin. Çünkü o şu anda sorulmaktadır buyuruyor Allahu Teala. Defnedilen bir kimse için ki İbnü Zübeyr Abdullah İbnü Zübeyr radıyallahu an birisi Öldüğü zaman Müslümanlardan ta ki defnedilene kadar onun başında durur, onu takip eder imiş. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir buyuruyor. Raddü selam, selam verdiği zaman selamını almak, iâdatul marda, hastaları ziyaret etmek... Ve teşmitul atis bir Müslüman hapşırır. Elhamdülillah derse onu duyan kimsenin ona yerhamu kallah demesi. Ve ittibaül cenais cenazeleri takip etmek ve icabetu da'va ve bir Müslüman kardeşinin davetine icabet etmek Müslümanın Müslümanlar üzerindeki haklarıdır kardeşler Allah Azze ve Celle bu haklara... E, riayet eden kullarımdan eylesin kardeşlerim. bu Hurayra radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselam buyurur ki her kim Müslüman bir kimsenin cenazesine tabi olursa imanen ve ihtisaben imanla ve ecrini de yalnız ve yalnız Allah azze ve celle'den bekleyerek ya bu işte bizim arkadaşımız da ayıp olmasın şunu cenazesine gidelim değil imanlı bir şekilde inanarak ve ecrini de yalnız yalnız Allah Azze ve Celle'den bekleyerek bir Müslümanın cenazesine tabi olursa onunla beraber onun namazını kılar ve onu kabrine kadar, defnedene kadar tabi olursa ona iki kırat ecir vardır diyor. Her bir kırat da Uhud dağı kadar, Uhud dağı kadardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sadece cenaze namazını kılar ve oradan ayrılırsa ona bir kral yani bir Uhud dağı kadar ecir vardır buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hem haktan hem de muhteşem bu var. Evet. Bu da Uhud dağda e, gören kardeşlerimiz bayağı, görmüştür, baya büyük bir dağdır ve parlak taşları olan bir dağdır kardeşlerim. E, Af İbn-i Malik radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam cenaze duazında duasında, duasında bulunduk. Yani namaz kıldığında onun diyor dua ederken şu lafızlarını ezberledim. Dedi ki diyor, Allahumhfir lehu. Allah'ım onu bağışla. Lorhamhu ona merhamet et. ve ve'fu anhu ona afiyet ver. Ona onu bağışla. Ve akrim muzu lehu girdiği yeri ve bereketli kıl ve vas'i yeri genişlet ve gsilhu bilma'i ves karla ve doluyla yıka munakkihi minel hataya kema naqqaytas beyaz bir elbise kirden temizlendiği gibi onu hatalarından temizle bu abdilhu daran hayran min diar evinden daha hayırlı bir evle değiştir. Bu ehlen ailesinden daha hayırlı bir aile ile, bu zawcen hayran min zawjihi eşinden daha hayırlı bir eşle değiştir. Bu tahilhu'l onu cennete girdir. Ve qihi fitnetil Allah'ım onu kabir fitnesinden ve cehennem azabından koru diye dua etti. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi Cenaze duası. Sahabe diyor, diyor ki Allah Resulü bu duaları ettiği zaman ben temenni ettim ki keşke o ölü ben olsaydım. Duayı görüyor musunuz kardeşler? Hangi yerine okunan duana ilave Hayır ettim. dua. Sübhanike değil bu. Cenaze de duası. Az keşke az ben olaydım. Geçen ikimizi. Ee, şimdi başka bir rivayette ben hatırlıyorum. Bu şey Avf i̇bn Malik radıyallahu anhudan geliyor. Ee, şu anda aklıma geldi. Bu rivayette yok ama başka bir rivayette böyle güzel bir duada bulunuyor. Allah Resulü o sahabe diyor ki keşke o cenazenin ölünün yerine ben alsaydım. Çünkü Allah Resulü Selam o kadar güzel dua ediyor ki kardeşlerim hakikaten ezberlenmesi gereken dualar kardeşlerim. Allah Resulü Selam ki dinimiz Bize eksik hiçbir şeyi bırakmamış kardeşlerim. Yani hakikaten biz dua etmeyi bilsek Allah Resulü Vesselam'ın dualarıyla yani birçok problemimiz en azından e, sabrı öğreniriz, güzelliği öğreniriz kardeşimize ve kendimize hem dünyamız hem de ahiret için dua etmeyi öğreniriz kardeşlerim. Bu ayı birçok, üç kere tekrarlamak güzel diyor. Bir daha alalım. Allah Resulü Vesselam Cənaze duasında şöyle dua ediyor kardeşlerim. Allahümme gfirlehu, Allahümme onu bağışla. Varhamhu ona merhamet et. Ve afihi ona afiyet ver. Ve afu anhu onu bağışlar Ve akrim nüzü o girdiği yeri bereketli kıl. Ve si'i muthalahu, girdiği yeri genişlet. Ve xsilhu bin mâi ve selcüvel barat. Onu suyla, karla ve doluyla yıka munqihī min al-khaṭāyā kamā naqqayta ath-thawba al bir elbseyi kirden arındırdığım gibi onu da hatalarından arındır. Wa dilḥudāran khayran min dārihi. Onu evinden hayırlı bir daha hayırlı bir ev ile. Wa ahlam khayran min ahlihi. Ailesinden daha hayırlı bir aile ile. Wa zawjan khayran min zawjihi. Eşinden daha hayırlı bir eş ile ne yap tebdil eyle, deyiştir. وَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ Onu cennete girdir. وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ Onu kabir azabından ve cehennem, kabir fitnesinden ve ateşin azabından onu koru diye ne yapmıştır? Dua etmiştir kardeşlerim. Evet. İki önemli hadis daha zikredeyim kardeşlerim. Cenaze ile alakalı. Hani dedim ya bir Müslümanın sağken de ölüyken de Müslümanlara ihtiyacı var. Diyor ki müminlerin annesi Ayşe anamız radıyallahu anhadan gelen rivayette. Allah Resulü diyor ki bir ölü onun üzerine diyor bir ümmetten, Müslümanlardan bir ümmet, bir topluluktan sayıları yüze oluşan, sayıları yüze ulaşan bir topluluk, onun cenaze namazını kılarlarsa hepsi de onlara şefaat ederler ve onların da diyor onun hakkındaki şefaatleri geçerli olur kabul edilir. İkinci rivayet diyor ki İbn-i Abbas radıyallahu anh humadan gelen rivayet ben Allah Resulü'nü şöyle buyururken işittim. Müslüman bir adam ölür de onun cenazesine Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamış şirk koşmamış kırk kişi cenaze namazını kılarsa Allah onların şefaatini kabul eder. İki rivayet var. Yukarıdaki rivayette yüz tane Müslüman diyor. Cenaze namazını kılarsa. ikinci rivayette sayı 40'a iniyor ama kalite yükseliyor. Çirk koşmayan. Tevhid ehli. O yüzden ee, bir Müslüman bunun için uğraşmada kardeştir. Efendim? İnsan şirk koşarsa ne olur mu? Müslüman. İnsan şirk koşarsa olur mu şirk ol? de ben yapıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> en azından yüz tane bidat ehli de olsa Müslüman'ı bulabilmek de bir şereftir kardeşler. Bunun içine bu girer. Ama işin içine hiç şirk koşmayan girdiği zaman bu biraz daha derece tevhid ehli. Ki Müslüman'la hiç şirk koşmayan arasındaki fark e, yani bidat ehli de olsa bir Müslüman bir, bir insan Müslüman. <gülüyor> Müslüman farkı gibi. Evet e, Önemli olan kardeşlerim burada bu e, şeyi kendimizde yapabilmemizdir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle e, bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Cenazemizde inşallah en az 40 kişi şirk koşmayan Müslüman'ı hepimize nasir eylesin. İnşallah Rabbim daha da artırsa ama en azı bu. bu ki bunlar Allah Azze ve Celle bunların şefaatini kabul edecektir diyoruz. Evet. En az 40 ile 100 arasında. Evet 65. şube kardeşlerim imanın şubelerinden 65. şubede biraz önce hadiste geçti Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıyla alakalı teşmitül atis yani hapşırdığı zaman elhamdülillah diyen bir Müslümana yelhamdülillah demek de imandandır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sizden biri aksırdığı zaman elhamdülillah desin siz de ona ne yapın? Ya hamdülillah diye cevap verin. Allah Eğer Allah'a o hamd etmezse elhamdülillah demezse siz de ona hiçbir şey demeyin. Evet. Bu nedir? Karşılıklı olan bir şeydir. şu kardeşlerim e, bazı şeyler vardır ki hikmetini biz biliriz. Bazen de bilmeyebiliriz. İlla hikmetini bilmek zorunda da değiliz. Önemli olan ne yapmaktır? Bizim ona amel etmemiz ve ona iman etmemizdir. Fakat insan hapşırdığı zaman neden Allah'a hamd eder? Elhamdülillah der. Şu güzel bir olay gelmiş gibi çünkü Elhamdülillah dediği zaman İnsanın genelde başına güzel bir şey geldiği zaman elhamdülillah der. Allah'ın verdiğin bu nimetlerden dolayı sana hamd olsun der. Elhamdülillah der. Şimdi Halimi Rahimullah bu e, hapşıran kişinin neden elhamdülillah dediğini açıklayıcı bir yani hikmetini açıklayıcı olarak diyor ki çünkü diyor hapşırmak beyinde oluşan eza'yı giderir diyor. Ki e, beyin sinir sisteminin Bir başlangıcıdır ki diyor, bütün şeyler ona bağlıdır. Ve hapşırdığı zaman artık hava kabarcığı mı dersin ne dersiniz, o ondaki eza giderilir ki bu da insan için hamd etmeye layık bir şeydir diyor. Şeklinde e, açıklamış, Tabii en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Dediğimiz gibi bazı şeylerin hikmetini biz bilemeyebiliriz ama yapabiliriz kendisi böyle bir açıklamada bulunmuştur ve yine bizim için geçerli olan bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize haber vermesi hapşıran elhamdillah desin onu duyan da yalhamdülillah desin hapşıran tekrar ehdikumullahu ve yuslühü bâlekum Bukhara'da geldiği gibi bu şekilde desin. İbn-i Hacer rahimuhullah diyor ki Hapşırmanın adaplarından bir tanesi de kişinin e, mümkün olduğu kadar sesini kısması. Hani bazen çok abartılı bir şekilde hapşırma olur ki bu edebden değildir. Ve yine ne yapsın? E, ağzından burnundan olur ki bir şey çıkar diye ne yapsın? Elini kapatsın veya elbisesini veya mendil tutsun. Bu da hapşırmanın adaplarından edebindendir demiştir İbn-i Hacer rahimullah. Ebu Hureyre radiyallahu anh'u diyor ki... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hapşırdığı zaman ağzına elini veya elbisesini koyar ve mümkün olduğu kadar da sesini kısar. Yani kimseye rahatsızlık vermek istemezdi. <gülüyor> Bazen pat diye geliyor. Evet ee, Yine bu Hureyre radıyallahu anhadan gelen livayette diyor ki Allah Resulü vesselam Allah diyor, hapşırmayı sever. Esneme ise kerih görür, hoşlanmaz diyor. Sizden biri aksırdığı zaman, hapşırdığı zaman Allah'a hamd etmesi her Müslümanın üzerinde bir hakkıdır ki ne yapar? Elhamdülillah dediği zaman onu duyan kimseye Allah der. Fakat esnemek ise şeytanlanmış. Sizden birisi Esne, esneme geldiği zaman mümkün olduğu kadar esnemesine hakim olsun. Çünkü o esnada şeytan o kimseye gülerdir. Yani bazıları böyle ağzını kocaman açarak e, esnerler ki gerçekten e, hem toplumumuzda hem de dinimizce hoş olmayan bir e, davranıştır. Mümkün olduğu kadar esnemeye hakim olsun çünkü esnediği zaman şeytan ona güler, şeytanı kendisine güldürmesin kardeşler bu da e, önemli şeylerden bir tanesi yine bu hayata gelen rivayette hapşıran elhamdülillah der, onu duyan arkadaşı kardeşi yarhamukallah der öbürü de yehdikumullahu ve istiwalikum şeklinde ne yapar cevap verir, bu da İslam'ın edeplerindendir kardeşler aynı zamanda ibadettir, ecri olan bir şeydir Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzurunda iki kişi hapşırıyor. Allah Resulü birisine Allah diyor öbürüne demiyor. Kendisine elhamdülillah denmeyen sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü ben de hapşırdım arkadaşım da hapşırdı. Sen ona elhamdülillah diye dua ettin. Allah sana hidayet versin, doğruluğu göstersin. Ama bana öyle bir şey demedin. Allah Resulü diyor ki o hapşırdığı zaman elhamdülillah dedi. Sen ise demedin. Demek ki hapşırıldığı zaman nedir? Adap E, hapşıran kişinin elhamdülillah demesi gerekiyor. Eğer dememişse bir Müslümanın da oturup ne yapması bunu ona öğretmesi gerekir. Çünkü hapşıran elhamdülillah dediği zaman bir ecir alıyor. Duyan ya elhamdülillah dediği zaman ne yapıyor? Bir ecir alıyor kardeşim Bunu da ona ne yapmak gerekir? Güzelce öğretmek gerekir. <gülüyor> Kısak kalmıyor ki hemen çok yaşanıyorlar. Evet ha Allah razı olsun. Hapşırdığı zaman çok yaşa, bin yaşa sözü de Yahudilerin adetidir kardeşim Maalesef bu toplumuza yerleşmiş bir söz. Hapşırdığı zaman hemen çok yaşa, bin yaşa. Halbise bizim öyle bir derdimiz yok kardeşlerim. Yani imanlı yaşayalım. İnşallah imanla ölelim kardeşim Çok yaşamak gibi bir derdimiz. Yahudiler çünkü bunu çok yaşamayı arzu ediyorlar. Çünkü yaşadıkları dünya onlar için bir cennet. Ama öbür tarafa gidince tabi cehennem. Allah korusun. Evet. Allah bizleri korusun. Ee, yine Allah Resulü, <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselam e, yanında biri hapşırıyor. Elhamdülillah diyor. Allah Resulü Selam yerhamukallah diyor. Adam tekrar tekrar hapşırınca kardeşiniz zükam olmuş yani nezle olmuş diyor kardeşlerim. Evet. Ee, Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakka bilip hakka tabi olan ...batılı da batıl bilip... ...batıldan sakınan kullarından... ...eylesin. Bundan sonraki... ...konumuz kardeşlerim hakikaten önemli... ...bir mevzu. İslam'da... ...vela ve ile alakalı... ...yani dost ve düşmanlıkla alakalı... ...kimleri seveceğiz, kimlerden... ...nefret edeceğiz, kimleri sevmekle... ...sevmek üzerimize farz kılındı... ...kimlere de dost, düşmanlık... ...besleyip kim beslememiz... ...bizlere farz kılındı... ...bunları e, inşallah... ...bir dahaki dersimize... Çünkü bir dersten daha büyük bir ders, belki iki derse sağabilecek bir ders. Hakikaten önemli bir mevzu kardeşlerim. <gülüyor> Müslüman evet, Müslüman kardeşine karşı güler yüzlü, merhametlidir ama kâfire karşı da sert, kaba ve yerin geldiği zaman canını alabilecek şekilde de sert davranmalıdır kardeş. Kendi aralarında merhametli ama kafirlere karşı çok şiddetlidir Müslüman. Allah Azze ve Celle Kur'an'da böyle vasf ediyor. Bu yüzden İslam'da dost ve düşman kavramının çok iyi bilinmesi özellikle günümüzde hakikaten Müslümanların yapmadığı bir fiil ki dinimizin en büyük emirlerinden bir tanesi kardeşlerim. Çünkü Müslümanlar Kafirlere buğzetmediği, kim beslemediği ve yerine göre de sert davranmadığı zaman, parantez içinde söylüyorum sert davranmadığı zaman yerine göre nedir? Maalesef Müslümanlar onlarla birlikte yaşamaya devam edip onların ahlakıyla ahlaklanıp sonunda da onların dinleriyle ne yapıyorlar? Benimseyip onlar gibi yaşamaya başlıyorlar. Allah aziecili biz bunlardan korusun kardeşlerim. Nefret ettiği gibi bizden etmiyor. Evet. Allah hayır versin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım Allah Allah bize dünyada da iyilikler, ahirette de iyilikler ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allahum Allah amin. Cehennem, e, cehennem azabından, kabir azabından, kabir fitnesinden bizleri beri eyle ya Rabbi. Allahumma amin, subhaneke, allahumru bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa entə estəgfiruka və atub ilək. Ve ahiru da'vana enilhamdurillahi rabbil alemin.